Bize saldıranlar kim? Kim bu adamlar? Bakın bunlara Bunların fikir soyuna bakın Nereden geliyorlar? Bunların Adlarını Sosyal medyaya, Google'a Kadınlarla beraber yazın Meşhur bir tane gazeteci var Bir gazetenin yayın yönetmeni O adamla beraber Kadınları yan yana yazın, görün bakın neler çıkar Neler yapmışlar Neler söylemiş Bütün bunlar Yani şimdi siz bu adamların saldırılarını, buhtanlarını arka planıyla değerlendireceksiniz. Neden saldırıyorlar? Çünkü eğer İslam'ın kızları Kur'an hakimin ifade buyurduğu gibi tesettüre girerlerse bunlarla baş başa kalmayacaklar. Çünkü peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onlara erkek senin arkadaşın olmaz. Eşin olabilir. Erkek eşin olabilir. Bir erkekle bir evde baş başa olamazsın, kalamazsın. Kalırsan fe şeytan <gülüyor> üçünüzü şeytan olur. Peki sen bunları söyleyince o zaman onların istismar edeceği kadınlar onlar azalıyorlar. Belli bir alanda kalıyorlar. Ancak belli bir alanı çiğneyebilecekler. Sen ifet sen tesettür, sen mahremi deyince o zaman bunların o kadınları şehvet oyuncağı haline getirmesine mani oluyorsun. Adamın sermayesi o kadınların kullanılmasına bağlı. Ekrana çıkaracak, onun üzerinden reyting kazanacak, konsomatris diye bir şey var. O kadınları soyuyorlar, pavyonlarda, oralarda gece yarılarında ayyaşlara, sarhoşlara içki servisi yaptırıyorlar. Kadının hakkı ve hukuku diyenler niçin o zavallı kadınları kurtarmak için bir girişimde bulunmazlar? Evet cahiliye ile bugünkü düşünce arasında zihniyet arasında bütünüyle bir münasebet var. Nedir o? Dün kız çocuklarını onlar diri diri toprağa gömüyorlardı. Bugün bunlar şehvet arenalarına gömüyorlar. Dün gömülenler cennete gidiyordu. Bugün o kadının dünyasında cehennem yapıyorlar, ahiretin de cehennem yapıyorlar. Yani biz bir hocaya nasıl saldırırız? Bu ayetleri söyleyerek kadına uyan diyen bir Müslümana nasıl saldıralım? Diyelim ki bu kız çocuklarını okutan babalar cehennemliktir diyor. Ya ben ne diyorum? Müslüman evladına sahip çık, kızına sahip çık, sokakta onu iftile oynayacak tuzağına çekecek şu kadar ırz düşmanları var ahlak düşmanları var bunlara karşı evladını uyandır önceden bu hakikatleri ona söyle diyorum peki ben bu konuşmayı nerede yaptım camide yaptım eğitim merkezi müdürüydüm camide vazımla söyledim ne dedim ya eyhellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum nara kendinizi Ailenizi cehennemin narından koruyun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki Müslüman kızın nasıl koruyacak? Ona imanı, edebi, ahlakı, tesettürü, hayayı telkin edecek. Yani Kur'an-ı Hakim'in anlattığı bir tesettür var. Bunu ben uydurmadım. Allah Azze ve Celle indirdi. Elmalılı hamdi ı Yazır, Mustafa Kemal zamanında talep üzerine yazmış olduğu tefsirde tesettürle alakalı ayet-i kerimeyi tefsir ederken ya eyyuhem nebiyyü kulla ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudunine aleyhinne min celabibihinne cilvabı nasıl tefsir ediyor? Diyor ki feracedir, çarşaftır diyor. Ben söylemiyorum. Bak o zaman söylüyor. Kıyafet devrimi vesaire olmuş. Bütün bunlara rağmen neticede Allah Teala ne buyurduysa ben Müslümanım her şeyi elimden alsalar dar kursalar, Allah Teala ne buyurduysa onu söyleyeceğiz elhamdülillah. Biz bu dünyayı yeme içmeye gelmedik, keyif almaya gelmedik, Allah'a kuluz. Son nefesimize kadar, kalemimizdeki son damla mürekkebe kadar bu hakikatleri ilan etmeye, söylemeye devam edeceğiz. Ne Ebu Cehiller, ne Ebu Lehebler gördü İslam. Peki, bu kitaptan tek bir kelimeyi alabildiler mi? Müslüman, sen uyan kardeşim! Kim ne söylüyor bak! Ben diyorum ki, Müslüman, kızını o haliyle erkeklerin karşısına çıkarma, ona tesettürü anla, ben kızını okutma demiyorum ki, ben kızını tesettürden bir haber erkeklerin olmuş olduğu meclise gönderme, yapma. Ona tesettürü anlat, ona mahremiyeti anlat. Sonra o kız perişan bir halde sana dönebilir. Eyvahlar, para etmez. Peki kilisede bir papaz rahibenin kıyafetini anlatırken ona karışıyorlar mı? Bu saldıranlardan bir tanesi, Türkiye'de, medyada, sosyal medyada yayın yapanlar, o rahibelerin kıyafetinden dolayı Kise'ye saldırdıktan gördün mü? E kardeşim, ben camide neyi anlatacağım ya? Allah Teala'nın ayetleri camide konuşulmayacaksa, camide anlatılmayacaksa, nerede anlatılacak? Ben bu ayeti Müslüman'a okuyorum, sana okumuyorum. Sonra kimsenin elinden tutup da zorla böyle yapacaksın demiyorum. Rabbim ayetlerini okuyorum. Allah Teala'nın ayetini okurken ateistten, dinsizden Hz. Muhammed Aleyhisselam'a düşman olandan izin mi alacağız? Ben bu ülkeye ecdadım Alpasan bin yıl önce Allahu Ekber'le başındaki sarık, üzerindeki cübbeyi kefen yaparak girdi. Biz Müslümanlar olarak Anadolu'nun bedelini bin yıl önce ödedik. Bin yıl. Dedem Orta Asya'dan gelirken, Malazgirt'ten Anadolu'ya girerken, İslam'ın bedelini bin yıl önce ödedi. Bu ülke İslam'ındır. Kıyamete kadar böyle kalacaktı. Ben senin eğlence merkezine karışmıyorum. Sen nasıl giyinirsen giyin. Giyiniyorsun da. Sahildekine karışan var mı? Bir kadın... Yatak odasında, eşinin yanında nasıl olabilecekse o halde sahilleri görüyorsunuz. Sokakları, caddeleri görüyorsunuz. Peki onlara karşın var mı? E ben de Allah'ın ayetlerini, Rabbimin buyruklarını anlatacak kadar bir hürriyete sahip değil miyim? Değilsek o zaman neyin özgürlüğünden bahsediyorlar? Neyin hürriyetinden bahsediyorlar?